Salatü Vesselam, Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşleri. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Medine'ye hicret ettikten kısa bir süre sonra bir vesika hazırladı. Medine'de yaşayan bütün toplum katmanlarının katıldığı bir metin hazırlandı. Bu toplumun temel ilkelerini belirleyen bir metindi. Bu yazılı ve uygulanan ilk anayasa şeklinde ifade ediliyordu. Bu esaslara göre Medine'ye bir saldırı olursa toplumun bütün farklı kesimleri birlik olacaklardı. Ayrıca Medine toplumunda hiçbir grup ve hiçbir kimse bu toplumun düşmanlarıyla işbirliğine giremeyeceklerdi. Bedir Savaşı'nda Müslümanlar beklenmedik bir zafer kazanmışlardı. Bu zafer Yahudileri ve münafıkları son derece rahatsız etmişti. Özellikle Yahudilerden Beni Kaynuka Yahudileri Müslümanlara karşı tavır koymaya başladılar. Her vesileyle Müslümanları hor gören ve aşağılayan bir söz ve tutum içerisindeydiler. Peygamber Efendi biz ve şerefli arkadaşları ben-i Kaynika Yahudilerin bu çirkin ve ilkel tavırlarından rahatsızdılar. Yukarıdan bakan, kibirli hallerin sahibi Yahudi'lere karşı bir şey yapılmalıydı ama ne olabilirdi? Sadece sözlü sataşmalara binaen bir şey yapmak isabetli görünmüyordu. Belirgin bir suçun olması halinde bir tavır konabilirdi. Bedir Savaşı'nın sonrası günlerde bir sahabi kadın, ben-i pazarına gidiyor. Pazarda kuyumculardan birinin dükkanına giriyor. Kuyumcu dükkanında sahibinden sonra üç dört Yahudi daha var. Mümin kadın ne alacaksa onu bildiriyor, oturuyor ve bekliyor. Yahudilerden biri mümin kadına hissettirmeden eteğini sırtına iğneliyor. Kadın işi bittikten sonra ayağa kalktığında Vücudunun alt kısmı veriyor. Kadının bu durumuna Yahudiler kahkahalarla gülerken Kadın bütün gücüyle imdat diye bağırıyor Oradan geçen genç bir mümin Hemen kuyumuş dükkanına giriyor Ve Yahudi ile boğuşmaya başlıyor Sonunda Yahudi'yi öldürüyor Dükkandaki diğer Yahudiler Mümin gence saldırıyorlar ve şehit ediyorlar Peygamber Efendimiz hemen kaynuka pazarına geliyor. Durum son derece nazik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara rahmetle yaklaşıyor. Ey Yahudi topluluğu! Kureyş'in Bedir'de başına gelen sizin başınıza gelmesin. Gelin Müslüman olun. Aslında biliyorsunuz ki ben Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberim buyurdular. Ama Yahudilerin cevabı kibir yüklüydü küstahlık taşıyordu ey Muhammed diyorlardı savaşmayı bilmeyen ve düzen nedir habersiz olan bir topluluğa karşı almış olduğun sonuç seni aldatmasın vallahi bizler savaşın ne olduğunu çok iyi biliriz eğer bizimle savaşacak olursan sen o zaman gerçeğin ne olduğunu daha iyi göreceksin dediler peygamber efendimiz kaynıka pazarından ayrıldı Artık beni Ukaynika Yahudilerine bu ağır suçlarından dolayı belirgin bir ceza verilecekti. Mümin bir kadının onuruyla oynamışlardı. Mümin bir kadın çok alçakça aşağılanmıştı. Namusuna sataşılmıştı. Bu büyük suçu işlemişlerdi ama bununla da yetinmemişlerdi. Bir de genç bir mümini şehit etmişlerdi. Böylece Medine anayasasını alenen çiğnemişlerdi. Anlaşmaları bozmuşlardı. Artık müminleri bağlayan bir şey de kalmamıştı. Enfal suresinin 58. ayetinde Anlaşma yaptığın bir topluluğun hainlik yapmasından korkarsan sen de hak ve adaletle yaptığın anlaşmayı onların üzerine at. Çünkü Allah hainleri sevmez buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Lübabe bin Aptül Münziri idari işlere vekil olarak Medine'de bırakıyordu. Mücahitlerle birlikte Beni Kaynukaların yerleşim bölgesine hareket ettiler. Kaynukallar hemen kalelerin içerisine girdiler ve kapılarını kilitlediler. Oysa daha dün Müslümanlara Hudri meydan diyorlardı. Müslümanlar kaleyi kuşattılar. Kuşatma 15 gün devam etti. Kaynıkallar aç ve susuz kaldılar. Sonunda Allah Resulü'nün vereceği kararı kabul ettiler ve teslim oldular. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarla istişare ettiler. Teslim olan beni Kaynuka Yahudilerine ne yapılması gerekiyordu? İstişarenin sonucunda Medine'den sürülmelerine karar veriliyordu. Ve Kaynuka Yahudilerinin yol hazırlığı yapmaları için üç günde süre tanınıyordu. Bu arada münafıklardan bazıları Beni i Yahudilerin affedilmesini ve serbest bırakılmasını istiyorlardı. Özellikle münafıkların öncüsü Abdullah bin Übey büyük bir çaba sarf ediyordu. Allah'ın Resulü ve Yahudiler arasında mekik dokuyordu. Abdullah bin Übey'in Yahudilerden çok dostu vardı. Peygamber Efendimiz'e ''Onlar benim dostlarım. Onlar sürgün edilmemeli'' diyordu. Bu arada Maide suresinin 55 ve 56. ayetleri ve 57. ayetleri nazil oluyordu. Ey iman edenler! Sizin dostunuz ancak Allah'tır. Resulüdür, iman edenlerdir. O müminler ki Allah'ın emirlerine boyun eğerek namaz kılar, zekat verirler. Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost edinirse bilsin ki üstün gelecek olanlar şüphesiz, Allah'ın tarafını tutan vardır Ey iman edenler Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden Dininizi alay ve oyun konusu edinenleri Ve kafirleri dost edinmeyin Eğer müminlerseniz Allah'tan korkun buyuruluyor Hemen sonrasında nazil olan Maide suresinin 51 ve 52. ayetlerinde ise Ey iman edenler Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin Zira onlar birbirlerinin dostudurlar İçinizden onları dost tutanlar onlardandır Şüphesiz ki Allahu Teala zalimler topluluğuna kendi yolunu göstermez Kalplerinde hastalık bulunanların başımıza bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek onların arasına koşuşturduklarını görürsün Umulur ki Allah bir fetih yahut katından bir emir getirecek de ''Onlar içlerinde gizledikleri şeylerden dolayı pişman olacaklardır.'' buyruluyor. Hazırlıklarını tamamlayan beni i Kaynüke Yahudileri Şam'a doğru yola çıktılar. Mallarının büyük bir kısmı kalıyordu. Müminler kalan bu malları galimet olarak kendi aralarında paylaştılar. Zulüm hiçbir zaman karşılıksız kalmıyordu. Kötülükler hiçbir zaman yapanların yanına karı olmuyordu. Elbette kötülükleri yapanlar belli bir süre kendi egolarını tatmin ederlerdi. Temelsiz övünmelere kendilerini kaptırabilirlerdi. Geçici olarak gururlara kapılabilirler ama bu uzun menzilli olmazdı. Beni i Kaynuka Yahudileri müminlere karşı son derece kibirliydiler. Nasıl da tepeden bakıyorlardı. Müminlerin maddi olarak zayıf olmaları onları bu küstahça tavırlara yöneltiyordu. Bir de meydan okuyorlardı. Hodru meydan diyorlardı. Konuşma zemininde kelimeleri kurşun gibi kullanıyorlardı. Şimdi müminler bir kuvvet olarak geliyordu. Benülkaynıka mahallesine geliyorlardı. Aylardır müminleri hor görmenin hesabı sorulacaktı. Mümin bir kadının onuruyla oynanmasının hesabı sorulacaktı. Yiğit bir mümini şehit etmenin hesabı sorulacaktı. Zayıfları yıllardır ezmenin bugün hesabı sorulacaktı. Hudri meydan diyenler haydi öyleyse hudri meydan denilecekti. İlginçti. Bir kılıç savurmadan, bir kez olsun karşı karşıya gelmeden kalelerine sığınıyorlardı. Kalelerine kaçıyorlardı. Sözde mangal bırakmayanlar fiilde tam bir zavallılık sergiliyorlardı. Müminler az da ama bir bütündü. Onların bütünlüğü imandan kaynaklanıyordu. İman en büyük kuvvetti, en büyük değerdi. Onlar Allah'a dayanmışlar, Allah'a tevekkül etmişlerdi. Müminlerin bütünlüğü, müminlerin kardeşliği farz-ı ayındı. Rahman-ı Rahim'in mutlak emriydi. Namaz gibi, zekat gibi farz ayındı. Onlarsa bunun tam anlamıyla şuurundaydı, bilincindeydi. Hiçbir şey müminlerin bütünlüğünden daha önde olamazdı. Kardeşliklerinden daha önde olamazdı. Dün ve bugün zahva uğramamız, bütünlüğümüze ilişkin, kardeşliğimize ilişkin hassasiyetimiz azaldığı içindi. Duyarlılığımız zayıfladığı içindi. Artık yürekler topluca vurmuyordu. Gönüller topluca vurabilseydi, nice topların sahici bir anlamı olamazdı. Bugünkü hali i pürmalalimiz, parçalanmışlığımızdan kaynaklanıyordu. Kardeşliğimizin derin yaralar almış olmasından kaynaklanıyordu. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.